إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد Ve âlihi ve sahbihi ve teslimen kesiren ve ba'd Bugün 22 Ekim 2009 Salı 3 Esas Şerhi Derslerimizin 6. dersi tevfik Allah'tan Evet Müellif Rahimullah Muhammed İbni Abdülvehhab Kitabına önce nasıl giriş yaptı? Dedi ki her Müslümana Vacip olan öğrenilmesi gereken şey Ve bununla amel etmesi gereken şey Dört tane saydı Dedi ki önce kişi ilim öğrenecek Sonra bu ilmiyle amel edecek Sonra buna davet edecek Sonra sabredecek bu yolda Bunları aldı Sonra dedi ki bunları bildikten sonra Kişiye bilmesi gereken Üç esas nedir Diye giriş yaptı ileride Dedi ki işte kulun Rabbini bilmesi Dinini bilmesi Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilmesi vesaire Sonra Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlememize dair karineler zikretti bize. Bütün bunlardan sonra okuyucunun veya şerh edenin veya dinleyenin, aklına şöyle bir soru gelir. Tamam, kişiye bazı şeyleri yapması vacip. Nedir? ilim öğrenecek, amel edecek. Bu ameli Allah has kılacak. İyi de nedir bu ameller? Değil mi insan? Ve buna binaen bu da müellifin biz ne dedik? Mesela fıkhılı ekberde de şey... Undetül fıkıhta da söylüyorduk biz bunu, undetül fıkıh şerhlerimizde. Ne diyorduk? Talebe veya ilim ehli veya alim fakih olması lazım tertipte. Gerek dersi anlatırken, gerek telif ederken, sıralamaya, tertibe dikkat etmesi lazım. Yani önde geleni sonraya, sonradan geleni öne almaması lazım. Tamam? Mı? Bunda fakih olması lazım. Mü müellif Rahimoğullahi... Muhammed İbni Abdülvahab gerek Usulü Selasesinde yani bu kitapta bizim okuduğumuz bu kitapta gerek ileride okumaya niyetlendiğimiz kitabı tevhidde gerek Kavaidül Erba'da gerek Keşf-ül kitabında hep bu tertibi izlemiştir ve alimler hep buna vurgu yapmıştır yani tertipte çok düzenli adam yani bir A'yı B'den sonra almaz alfabe sırasını düşün A önce gelir B sonra gelir C gelir vesaire. Birisini diğerinin önüne almaz. Bu gerek konu olarak olsun, konu iç içerik olarak olsun, gerek bab olarak olsun, gerek fasıl olarak olsun vesaire. Buna dikkat etmek gerekir. M müellif Rahim Allah'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de alemler zikrederken bunun kitap tertibinde, ilmi tertibatta bu sıralamada fakih olması ve Bunda ehil olması, tehlif ehli olması yani. Yani biz nice insanlar görebiliriz ciltlerce kitap yazmıştır ama o tehlif ehli değildir o. O ezberindekini işte bir kova suyu böyle sokağa boşaltırmış gibi boşaltmaktır yani. Mesela öyle insanlar görürüz ki telif yaparlar. Zihninde ne varsa yani bir mevzu karmakarışıktır, bir tevhid düşün. Karmakarışıktır, aklına ne gelirse zikreder. halbuki 5 dakika sonra aklına gelen öne alması gerekirken o 5 dakikadan önce aklına geleni öne almıştır. O 5 dakika sonunda aklına geleni de yazmıştır. Düşünmemiştir yani hangi telif ya şey hangi mevzu hangi mevzuğun önüne alınacak. Ney ne zaman zikredilir? Bunu şey olarak düşünelim. Bir bir yere çıkacağınız zaman çeşitli basamaklar vardır. O basamak seni hedefine ulaştıracaktır. Ama o basamakta sıralama gerekir. Bunun gibi. <gülüyor> tamam. O yüzden müellif rahim ve Allah bize bazı şeyleri tasavvur ettirdikten sonra şöyle bir giriş yapıyor kitaba. وَاَنْوَاعُ <gülüyor> Allahu اَمَرَ اللّٰهُ İslam ve الْاِسْلَامِ وَالْا۪يمَانِ وَالْا۪حْسَانِ Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden de şunlar vardır diye. Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar vardır. Yani o zaman müellif ne yaptı? şurada minha kelimesini pardon orada pardon burada minha yok minha yok. Tamam bu enva'u'l ibadeti'l lati emarallahu Allah'ın zikrettiği yani emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar vardır diyor müellif. İslam, iman, ihsan. Sonra başka ne sayıyor? İşte ed dua, vel havf korku, ver raca. ve tevekkül, ver ragbe, ver rahbe ve'l husu. وَالْخَشْيَ وَالْاِنَابَ وَالْاِسْتَعَانَ وَالْاِسْتِغَاثَ وَالْاِسْتَعَاذَ وَالْزَّبَحْ وَالنَّزِرِ diye ibadetleri sayıyor. Bunların hepsini şarj edeceğiz inşallah. ve ذَٰلِكَ مِنْ اَنْوَاءِ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا كُلِّهَا Yani Allah Azze ve Celle'nin bu saydıkların ibadetleri ve bunun dışındaki ibadetler. Tamam. O zaman müellif bize ne anlatmak istedi? Allah Azze ve Allah Azze ve Celle'den, dinden, bize meşru olarak kılınan ibadetler var. Bu ibadetlerin içinde iman var, İslam var, ehsan var, dua var, korku var, reca var, tevekkül var, ragbet var, rahbet var, huşu var, haşiye var, inabe var, istiane var, istigathe var, istiaze var, zebeh var, nezir var ve bunun dışındaki birçok daha ibadet mevcut. Ama alimler buraya bir dikkat çektiriyor ahi. Dikkat edecek olursak şimdi... Müellif Rahimoğlu'la bak o kadar fakih ki ne dedik biz? Telifte de, fakih. Yani müellif film kitaplarının çoğu muhtasardır. Muhammed bin Abil Çoğu böyle muhtasar. Küçük lisallerdir. Ama birçok şey anlatır. Aynı bizim mesela Umdetül Fıkıh okuduğumuz gibi. Yüz sayfalık kitaptır ama ilim talebesine hemen, gereken hemen hemen bütün mevzuları o yüz sayfaya almıştır. Bir cümlede onlarca mevzu anlatabilmiştir. Tamam mı? Bu da belagatın fasihliğinden gelmekte. Bunların ilmi hakim olmasından belagatı iyi kullanmasından dolayı kaynaklanıyor. Tamam mı? Neden bunu söyledik? Tekrarladık. Şundan dolayı. Zikrettiği ibadetlere baktığımızda alemler diyor ki, ibadet ya kavlidir. yani Bazı ibadetler vardır ki kavliydir. Söz. Bazı ibadetler vardır ki bedenidir. Bazı ibadetler vardır ki kalbiidir Değil mi? Bazı ibadetler vardır ki malla yapılır. Vesaire. Baktığın zaman Elif rahim Allah her ibadet çeşidinden zikirmiş. Yani beş tane ibadet da ama hepsi bedeni ibadet olabilirdi veya kalbi ibadet olabilirdi. Yapmadı. Yani özellikle bir vurgu yapmış. Dikkat çektiriyor Elif. Bak şimdi. Dua. Hangi ibadet? Sözlü. dua ediyorsun. Güzel. Kavf, korku, kalbi. Reca, kalbi. Tevekkül, kalbi. tevekkülle bir de ne var? Fiiliyat da var içinde. Sebeplere sarılma olayı. Tamam. Rahbe, kalbi. Kuşu, kuşu hem kalpte olur, hem bedende olur. Bunları anlatacağız. Tamam. Aslı kalptir ama bedene sirayet eder. Bedende zahir olur. Haşye, kalbi. İnabe, kalbi ve bedeni. Gelecek bunlar ne demek? İstiane, sözlü ve kalbi. İstigase, sözlü ve kalbi. İstiaze, sözlü ve kalbi olur. Zebeh, neyle alakalı? Malla, kurban kesme. Ha? Malla alakalı. Nezir, adak adamak, sözlü ve kalbi. Ha? Bak, Baktığın zaman hepsinden ne yapmış müellif rahimallah? Hepsinden örnek verilmiş. Bu da tertibatta fakih olduğunu, ıslahlar, ıslahlara hakim olduğunu gösterir. tamam? Şimdi biz Allahu Alem, burada bir önemli bir vurgu yapacağım inşallah. Allahu Alem benim bu kitaptan ve alimlerin halkasından anladığım kadarıyla kitabın en önemli noktalarından bir tanesi ve en dakik, en ilmi, en çok ayrıntı, dikkat, tahkik isteyen mevzu kitabın bu kısmı. Bütün usulü ü en önemli noktalardan ve en ilmi noktalardan bir tanesi işte burası. Bu cümle okuduğumuz. Bu envâül ibâdeti'lletî emere Allâhü bihâ mislu'l-İslâm ve'l-İmân ve'l-İhsân ve minhu'd-duâ'u ve'l-kavfu ve'r-recâ'u vet Budur en önemli noktası. O yüzden Alem bu bu sadece bu cümleyi alacağız derste. Ama bitiremeyeceğiz. Yani bitirmeye niyetle de başlamıyoruz. Yarısını alacağız hemen hemen. Tamam mı bu cümleyi. Diğer yarısı da inşallah önümüzdeki dersten sonra. Ondan sonra Allah'ın izniyle usulü serasi biraz daha hızlı akacak. 2-3 ders daha işleyip bitireceğiz artık usulü serasiyi. Ama bak, buna mesela dikkat etmeni istiyorum. Bir de burası çok önemli. Burada geçen birçok tarifler. ilmi ıslahlar var. Başlı başına hepsi bir mevzu, tamam? O yüzden bunların içindeki tariflere önem göstereceksin, aralarındaki farkları çok dikkat edeceksin. İnşallah. Şimdi baktığın zaman, dua, kaf, reca, tevekkül, bunlar, bunların bir kısmı kalbi amel, bir kısmı zahir amel vesaire. Bunların birçok çoğu birbirine yakındır. Meallere baktığında mesela, Çoğunu hemen hemen aynı şekilde tercüme edilmiş görürsün. Mesela haşya e korkmak derler meale baktığın zaman. Havfa da korkmak derler meale baktığın zaman. E şimdi usulde şöyle bir şey vardır. Ayrı ayrı kelimeler olup da Kur'an sünnette geçen tamam mı? Ayrı ayrı kelimeler olup da manası yüzde yüz eş anlamlı olan hiçbir kelime yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin belagatı öyle bir e, güçlüdür ki bu yani Allah azze ve celle'nin kelamı o kadar yücedir ki bu kelamda geçen iki ayrı kelime aynı manaya delalet etmez. Yani Allah bir şeyi bir kelimeyle beyan ediyorsa başka bir nası da başka bir kelimeyle beyan ediyorsa mutlaka aralarında fark vardır ki çok ince ve küçük bir fark olsa da bir fark vardır ki bir yerde onu hauf demiş, bir yerde karşı demiş. Ama Türkçeye çevirdin ki çevirdiğin zaman gel gör ki ikisine de korkmak diye çevirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkçe Arapçaya yetmez. Hele Allah'ın ke kelamını mota mot tercüme etmeye hiç yetmez. Tamam mı bakın. Burayı anladık inşallah. Şimdi İslam, iman, ihsan. Bunların üzerinde pek durmayacağız. Tamam mı? Cümleyi alıyoruz şimdi şerh etmeye başlıyoruz inşallah. Ve enva'ul ibadeti lati Allahu biha. Yani Allah'ın emrettiği ibadetler Mesela ne gibi? Mislu'l-İslam ve'l-İman ve'l-Ehsan. Şimdi bunun üçünün üzerinde durmayacağız pek. Tamam. Bunun üçünün üzerinde pek durmayacağız. Ancak şuraya vurgu yapacağız. Diyeceğiz ki müellif rahimullah neden ibadetlerin hepsini almadı buraya? Bunun cevabı çok basit. Hepsini alsa kitapta yer, yani kitap bitmez. O kadar çok ibadet çeşidi var. Peki neden bunları aldı? Alimler diyor ki dikkat edecek olursak müellifin yine kitap tehlifindeki fakihliğine delalet ediyor bu. Müellif rahimahullah bu ibadetlerden bu çeşitleri seçmiştir. Çünkü en çok hata ve en çok üzerine vurgu yapılan ibadet çeşitleri bunlardır. Bak Kur'an sünnetin bütününe genel olarak hep bu ibadetler üzerine ağırlık verilmiştir, durulmuştur. Yani dua etmek, Allah'tan korkmak, Allah'tan ummak, tevekkül etmek... anlatabiliyor muyum ona rağbet etmek ondan rahbet etmek huşu değil mi tövbe yardım dileme kurban kesme adak adama vesaire hep baktığımız zaman bu ibadetler de en çok hata edilmiş insanların en çok hataya düştüğü yanlışa düştüğü ibadet çeşitleri bu olduğu için mesela bir sofi şeyhine namaz kılmaz ama bir sofi Allah'tan başkına tevekkül eder Görebilirsin. Yani e, bidatçı bir tasavvufçu. Tamam. Bidat kendisinde bidatların olduğu bir tasavvufçu da bunu görebilirsin. Evet. Yani yine e, şeyhi için zekat verdiğini görmezsin. Allah için verdiğini görürsün. Ama şeyhinden yardım istediğini görürsün. Onu dua ettiğini görürsün. Yine ne bileyim Hacca birisi için gitmez ama şeyhinin önünde huşu, ona karşı huşuda bulunduğunu görürsün yani. El pençe vesaire. Anladın mı? O yüzden dikkat edecek olsak bakmıyor elif ne kadar. Yine kurbanı zikretmiş düşün. E kabirlerde kesilir. Kişi hacı başkası için yapmaz ama kurbanı tutup kesi kesebiliyor. Değil mi? Vesaire. O yüzden baktığımız zaman müellifin zikrettiği hemen hemen Bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinde ümmette birçok hata görebiliyoruz istisnasız. Tamam? O yüzden Şimdi müellif ne dedi ve enva'ul ibadeti lati emar Allahu biha. Allah'ın emrettiği ibadetlerden İslam, iman, ihsan. Şimdi ibadet dedi. İbadet nedir? Şimdi bak akayım. İbadet dediğimiz zaman Senle kısa bir soru cevap yapalım ki meseleyi tasavvur etmek adına. Tamam mı? Bak çok çok ince dakik bir nokta var. Ben bunu mesela zamanında buna çok dikkat ediyordum. Yakalayamadığım ince bir nokta vardı. Ancak Allah kalbimi Şeyh Hüseymi'nin bir yazısına okuduktan sonra bu noktada açtı. Bak şimdi tarifler görüyoruz. Çeşitli ibadetin ibaret, çeşitli tariflerini görüyoruz. Tamam mı? Şimdi o tarifler aslında iki kısım tarif yani bir kısım tarif var ibadeti tarif ediyorlar tamam bu bir tariftir İbadetin bir tarifi, ıslahı bir tarif. Bir de başka bir tarif var bu da Şeyhülislamın yaptı. Baktığın zaman ikisi arasında bir fark var ama bu fark ince bir nokta, ince bir tefekkür isteyen bir fark. Şeyh Hüseyin buna sair yerlerde, sair yerlerde ee, şey yapıyor, sair yerlerde değiniyor buna. tamam. Şimdi bakakı. Ben önce sana soru sorayım sen anlayacaksın. Sonra tarif yaptıktan sonra arasındaki farkı anlayacaksın. Şimdi bak, bir insan namaz kılıyor düşün. Şu odada, bulunduğumuz odada bir insan rüku ediyor. Secde ediyor. Yani namaz fiilini gerçekleştiriyor. Sen dediğin zaman bu adamın ibadeti, dediğin zaman bu adamın fiili mi, yani kendi yaptığı ibadet mi, ...kast edilir? Yoksa... ...o adamın... ...ibadet ettiği şey mi kast edilir? Bak şimdi arasındaki bir fark var, ince bir fark var. Şimdi diyorsun ki, namaz kılan adama diyorsun ki... ...bu adamın ibadeti var ya diyorsun mesela. Böyle bir cümle kullandın. Devamını getiriyorsun, önemli değil. Şu adamın ibadeti var ya... Şimdi bak, bu ibadet kelimesine... ...o adamın... ...kendi yaptığı fiiller mi... kasfedilir. Yoksa namazın bizzat kendisini kastedilir Kendi yaptığı fiiller. Da kastedilir Namaz da kasfedilir. Çünkü namazın kendisi ibadet mi? İbadet. i̇badet. Mi? Bu adamın yaptığı o ibadet, yani o namaz fiili de, o fi ibadet denir mi? Denir. denir. Şimdi o zaman ibadetten ne kastediliyor Bir, ibadet etmek. iki, ibadet edilen, edilen. İbadet edilen ne? Namaz. İbadet etmek o adamın o namazı kılması. Tamam. Mesela hac olayını düşün. Bir insan hacca gidiyor. Bu adamın ibadeti dediğin zaman bunun içine haccin kendisi de girer. Adamın o haccı yapması da girer. O zaman bak ibadet lafzından iki şey kastedilir. Tamam. Çünkü bu Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir zaten. Değil mi? Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir. İbadet dediğin zaman bir, ibadeti yapma fi eylemi. iki ibadetin kendisi. Tamam mı? Şimdi bak o yüzden şimdi Şeyhül İslam'ın tarifine bakalım. Bir de sair ulemanın tarifine bakalım. Şimdi İbn Teymiyye rahimeullah diyor ki bu tarif bir kere çok önemli. Yani o kadar önemli ki bunu Ubudiyet risalesinde yapar Şeyhül İslam. Allahu alem İslam tarihinde ibadeti ıslahi olarak zikreden alimler arasında bundan daha dakik, daha ilmi, daha isabetli bir tarif yapılmamıştır. Yani Şeyhül İslam hayatının Allahu Alem bütün ilmi tecrübeleriyle ortaya çıkardığı bir tariftir ve mükemmel. Çünkü neden? Tarifin mükemmelliği. Bak şimdi kakaya. Islahi tariflerin mükemmelliği neyle ortaya çıkar? Sınır çizmeyle ortaya çıkar. Yani senin yaptığın tarif öyle bir tarif olacak ki eğer o tarif yaptığın tarifin... Herhangi bir ibadet düşün. Mesela haç. O hacca yaptığın tariften, hiçbir şey o haccın içinden, o tarifin dışına çıkmıyorsa ve dışarıdan da hiçbir şey giremiyorsa, o tarif o zaman tariftir. Bak tekrarlıyorum bunu. Bir insan bir şeyi tarif eder bazen. Bir insan bir şeyi tarif eder ıslahı olarak. Bu ıslahı olarak yapılan tarifin dine en uygun tarif olduğu veya en ilmi tarif olduğu veya önemli, değerli, Sahih, bir tarif olduğu neyle ortaya çıkar? İki şeyle ortaya çıkar. O yapılan ibadete bakarız. O tarif edilen ibadet. Nedir o ibadet? Birçok şeyi içerisinde barındırıyor, fiili sözü barındırıyor. Eğer yaptığın tarifin dışına o ibadetin içindeki bütün eylemler giriyorsa, o zaman o tarif, tariftir. Atıyorum, diyorsun ki... Ee... Mesela kuş. Kuşu tarif ediyorsun. Diyorsun ki kuş işte kanatları olan bir canlıdır diyorsun. Kanatları olan bir canlıdır diyorsun. Tamam. Kanatları olan bir canlıdır. Şimdi bu bir tariftir kuş için. Tamam, tamam. Ama bu... Bir şey var. Yani ama bu e, hem kuşun bütün e, yani... Kuş mefhumunu içerecek. Her şey bu tarifi bu tarif her şeyi içine almıyor. Kuş mefhumunu içerecek. Ve başka şeyler de buna dahil olabiliyor. Mesela ne? Bir, bir adam der ki sinek. Sinek de kanatlı bir hayvan. Bak olmadı. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdan bir şey soktuk. Veya içeriden bir şey çıkaralım. E diyorsun ki kuş için kanatlı bir hayvandır. E bu, anlatabiliyor muyum? Kanatlı bir hayvandır ama bugün ne bileyim insanın mesela Allah insanın eline de kanat diyor mesela. baktığın zaman. Ya çıkmadı. İnsan da ne? Nutke'den bir hayvandır. İnsan nutke'den bir hayvan. Hayvanı biz Türkçe top, e, tarifte biraz şey anlarız. Yani böyle kaba anlarız da bu hayvan aslında canlı varlık demek. Tamam mı? İnsan da kanatlı bir hayvandır. Yani Allah bizim elimize bak bu sefer iç tarifi de yapamadın. Dıştan da bir şey içine girebildi. Anlatabiliyor muyum? Yani tarif öyle bir olacak ki O tarifin dışına bir şey çıkmayacak ve dışarıdan da içeri bir şey sokamayacaksın. Tarif ancak budur. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. Şimdi bak, Şeyhul İslam ibn-i baktığımızda öyle bir tarif ediyor ki ibadeti. Ne dışarıdan bir şey sokabiliyorsun, tamam, ne de içeriden tarifin dışına bir şey taşabiliyor. Sen İslam'da hangi ameli getirirsen getir bu tarifin içindedir. Ve ne söylersen söyle bu tarifin dışına çıkmaz. Tamam. Diyor ki Rahimallah. İsmun cami'un Likulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu minel aqvali vel a'mali zahireti vel batine. Tamam. İbadet bir isimdir. Nasıl bir isim? Cami'un. Toplayan bir isimdir. İçinde barındıran bir isimdir. Neyi? Likulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu Allah'ın sevip razı olduğu minel eqvali sözlerden vel a'mali fiillerden, eylemlerden el zahireti zahiri olsun vel batıneti batine olsun. Yani açık ve gizli, kalbi ve zahiri, bütün amelleri ve sözleri içeren Allah'ın sevip ve razı olduğu birisindir. Yani cümleyi toparlayacak olursak ibadet, Allah'ın sebep ve razı olduğu, açık ve gizli, bütün amelleri ve sözleri içeren bir isimdir. Hangi ibadet bunun dışına çıkacak? Hı? Hiçbirisi. Hangisi dışarıdan buna dahil olacak? Bir bidat getir sok, Allah bidattan razı olur mu? Olmaz. Sever mi? Sevmez. İçeriden bir şey çıkar. Bak şimdi dışarıdan bir şey alamıyoruz. Mesela diyelim ki bugün bir insan bidat ameli bu tarifin içine sokmaya çalışacak. Tarifin hangi kısımı buna diye verir? Allah'ın sebep ve razı olması buna diye verir. Çünkü men amile amelen leysa aleyhi emruna fehu vered. Kim bir amel işlerse o amelde bizim o, o amele karşı bir emrimiz yoksa o amel ne olur? olur. Bu tarifin dışına. Peki bu ibadetten öyle bir şey söyle ki bu tarifin dışına çıksın. Bak dışarıdan bir şey alamadık. Çünkü hangi ibadeti getirirsen getir, Allah onu sevmiyor mu, razı olmuyor mu? Ya bu sözlü ya da fiili değil mi? Ya, yani ya, ya kalbi ya sözlü değil mi? Değil mi? Evet. Ya zahiri ya amel değil mi? Evet. O zaman çıkamaz bunu dışına. Şimdi bak ahi. Bunu anladık. Bir de ibadet şöyle tarif edilir. İki tarif de sahihtir. Hiye imtisalul emri veçtinabun nehi. مَا الْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْتَعْزِيمِ Tamam. Hiye yani ibadet, imtisalul emr. Emri yerine getirmek. Emre icabet etmek. وَاجْتِنَابُ النَّهِ Nehye edilenlerden kaçınmak. مَا الْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْتَعْزِيمِ Yani sevgi, korkma ve ta'zimle beraber. Sevme, korkma. Ve tazimle beraber emrolunanı yapıp nehyolunandan kaçınmadır. Bak şimdi ahi, iki tane tarif var alimlerden yapılan. Baktığın zaman bütün tarifler bu iki şey üzerine döner. Yani bu iki şey dışında böyle pek bir tarif göremezsin. Tamam mı? Şimdi bak, demin bir suret beyan etmiştim. Neydi o? Bir insan bina namaz kılar... Onun namaz eylemini bu adam ibadet etti diyoruz İbadet ediyor diyoruz değil mi ama düşün ki hiç ibadet eden bir insandan bahsetmiyoruz namazın kendisinden bahsediyoruz ona da ibadet diyor muyuz diyor. diyoruz bir adam namaz kılıyor bir namaz fiilini gerçekleştiriyor bu adamın yaptığını ibadet diyor muyuz diyor. diyoruz ama diyelim ki birisinin namaz kılmasından bahsetmiyoruz namazın kendisinden bahsediyoruz namaz bir ibadettir diyor muyuz diyoruz, diyoruz. şimdi mürekkep bir cümlede kullanalım bunu Yani ibadet lafzını bir cümlede kullanarak iki eylem için. Şimdi bak ibadet bu lafsa aklına tut ibadet. Bir adam namaz kılıyor. Değil mi? Namazı bitirdi. Ne yaptı? Onun o eylemine ne, ne diyoruz? Bu adam ibadet etti. Bak ibadet cümlesini bir cümlede kullandık. Ama bu ibadet cümlesini hangi cümlede kullandık? Nasıl bir cümlede kullandık? Yani bir insanın fiilinden bahsederek. Şimdi bir insanın hiç fiilinden bahsetmiyoruz. Yine bu ibadet kelimesini bir cümlede kullanalım. Diyoruz ki namaz Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir. Tamam mı? Bak ibadet kelimesini iki cümlede kullandık. Ama birincisinden kişinin ibadeti, öbüründen ibadet edilen şey kastettik. Şimdi Şeyhul İslam'ın tarifi ibadet edilen şeyin tarifimidir Yoksa Nasıl ibadet edilecek onun tarifi midir? Şimdi bu adamın ibadeti, namaz ibadeti, nasıl ibadet edilecek olayıdır? Fiil, eylem gerçekleştiriyor. Değil mi? Hmm. Namaz ise ibadet nedir'in sorusudur. Şey, ibadete örnek verin sorusudur mesela. Tamam. Şimdi bak, İbn-i Teymiye'nin yaptığı bu tarif, ibadet nedir, onun tarifi midir? Yoksa ibadet nasıl yapılır? Onun tarifimidir. Çünkü bizi ilgilendiren ne vardır akı dinde? Bir, ibadet nedir? İki, ibadet nasıl yapılır? Bizi bizi bu ilgilendirir. Doğru mu? Doğru. Çünkü neden inlemel amal bir niyet, ameller niyetlere göre gelir. Yani bir de o amellerin şeklini, şemalini, vasfını, sıfatını bize tarif eden kim? Allah doğru. ve Resulü. Tamam mı? Durum böyle olunca, şimdi bak akı. İki şey arayacağız biz. Bir ibadet nedir? İki ibadet nasıl yapılır? Doğru mu? Doğru. Şimdi burayı anladıktan sonra. Şeyhül İslam'ın tarifi var. Neydi o? Allah'ın sevip ve razı olduğu zahiri ve batını bütün amellerdir. Tamam mı? İbadet bu. Durum böyle olunca i̇bn Teymiye'nin yaptığı bu tarif. İbadet nasıl yapılırın tarifi mi? Yani nasıl yapılması gerekir onun tarifi mi? Yoksa ibadet nedirin tarifi mi? İbn-i Teymiye'nin. Şey yok. İbadet nedir'in tarifi? İbadet nedir'in tarifi? Şimdi bir insan san dese ki ibadet nedir? Allah'ın Allah sevip ve razı olduğu, sözlü, zahir ve batını bütün amellerdir. Tamam mı? O yüzden İbn-i Teymiye'nin tarifine diyoruz ki el mutaabbedu Bihinin tarifidir. Kendisiyle ibadet edilen şeylerin Kendisiyle ibadet edilen birçok şey var. Hac, zekat, oruç vesaire. Kendisiyle ibadet ediyorsun. Sadaka vesaire. Kendisiyle ibadet ediyorsun. O zaman el-muteabbedu bihi, kendisiyle ibadet edilen şeyin tarifi dediğimiz zaman İbni Teymiye'nin tarifini zikrederiz. O yüzden İbni Teymiye tarifinde şeye vurgu yapmak adına bu tarifi yapmıştır. Hani ben öyle bir tarif yapayım ki bidatlar buna girmesin. Tamam mı? Dinin ibadetleri de bu tarifin dışına çıkmasın. Diğer alimlerin yaptığı tarif ise bir ibadet nasıl yapılır? Nedir o ibadet? Nasıl yapılır? Yani içinde sevgi, korku ve tazim olacak. Bu Allah'ın ya bir emri olacak ya da bir nehyini, yani Allah'ın ya bir emrettiği bir şeyi ya da nehyettiği bir şeyi sevgi, korku ve tazimle beraber yapmak. Bu da et -tabud. Hmm? Et-Taabud'un tarifidir. İbadet yapma. İbn-i yaptığı tarif ibadet edilen şeyin tarifi. E, diğer aleminin yaptı, yaptığı tarif ibadet yapma tarifi. Şimdi bir insan bir ibadet yapsa namazı ama sevmeyerek yapsa kabul mü? Diyelim ki ibadeti seviyor, hoşuna gidiyor. Belki şeyden dolayı seviyordu işte elif kalkıyorsun spor değil mi? Hoşuna gidiyor olabilir, değil mi? Seviyordur o ibadeti. Veya spor değil, başka bir amaçtan dolayı o ibadeti sev seviyor olabilir. Mesela hareketleri hoşuna gidiyordur. yapmak. Spor değil de hareket. Ha nasıl bir insan göbek atar, hoşuna gider değil mi? Öyle insanlar yok mu? Göbek atıp da hoşuna giden insanlar. Ha, tuhaf tuhaf insanlar var. Ha, bu adam da namaz fiilini gerçekleştirerek seviyor olabilir namazı. Doğru mu? Ama tazim yoksa içinde, kime? Allah'a karşı. Bu tazimden kar Şimdi... İba Sevgi kısmı o ikinci tarifte. Sevgi kısmı ne? İbadetin kendisini seveceksin. Tamam mı? Tazim kısmı burada Allah'a tazim edeceksin. Peki, ibadet yapan bir insan korkmasa, korku yoksa bu ibadette, yani kabul edip edilmemesine karşı hiçbir tereddütü yoksa veya Allah'a karşı bir korkusu yoksa yapılan ibadetlerden, tamamıyla bunda rahatsa, bu da bu de kabul mü? Değil. O yüzden bak, bir ibadetin ibadet olması için, içinde sevgi, korku ve tazim bulunması gerekir. Sevgi, korku ve tazim bulunması gerekir. Tamam. Eğer bunlar ibadette yoksa bu ibadeti batıl eder. Bir, bir çocuk babasının ergenlik yaşına gelmiş, üzerine farz namaz. Babasının zoruyla kılarsa, bu bu, çocuk, bu çocuğun namazı, İsteksiz, kendi istemeden ama babasını zorla kılarsa bu, bu çocuğun namazı nedir? Tamam. Sevmiyorsa o namazı, he? batıldır. Evet. Tazim yoksa o, Allah'a tazim için kılmıyorsa, batıldır. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. O yüzden iki tarif arasında böyle ince dakik bir nokta var. Bunu İbn-i sahir yerlerde söyler. Mesela bunlardan bir tanesi kitabı tevhidine yaptığı, i̇bn Muhammed İbn-i Abdüluhab'ın tevhidine yaptığı şerhte bu var. Mevcut tamam. Sonra dikkat edelim. Be, i̇bareyi alıyoruz, devam ediyoruz. وَاَنْوَعُ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ Allahu بِهَا Allah'ın emrettiği ibadetlerden mesela İslam gibi, iman gibi ve ihsan gibi diyor. Tamam Şimdi önce İslam, sonra iman ve sonra ne? İhsan'ı zikrediyor burada müellif Elif rahmanullah. Neden? Çünkü ahyı ondan sonra gelen her şey ne saydı? İşte dua, hauf, reca, tevekkül, bir sürü şey saydı değil mi? Bu üçünden sonra. İslam, iman ve ihsandan sonra bir sürü ibadet çeşitleri saydı. Diyoruz ki müellif önce imanı önce İslam'ı, sonra imanı, sonra ihsanı zikretmiştir. Çünkü geri kalan bütün ibadetler bu içine bu üçüne dönüyor. Ahli. Tamam. Yani bütün İslam'daki ibadetler bu üç şeye döner. Ya imana ya ihsana ya İslam'a döner. Bütün ibadetler İslam'da. Bundan dolayı bu üçünü almıştır. Bunların en, en üstündeki ihsandır. Sonra imandır. Sonra İslam'dır. Ve bütün ibadetler bu üçüne döner. O yüzden bu üçünü öne almış. Bak görüyor musun Akı? Yine müellifin kitap tertibindeki ilmi tertibatını görüyorsun. Önce ne yapmış? İslam'ın bütün amellerinin kendisine döndüğü üç şeyi zikretmiş ve bu üç şeyi de sıralamaya göre zikretmiş. Derece sıralamasına göre. Önce İslam demiş, sonra iman demiş, sonra ihsan demiş. Çünkü Cibril hadisinde de olduğu gibi ahi bu, üçü dinin mertebesidir. Ne dedik biz? Bundan sonraki, bu üçünden sonrası hepsi bu işine dönüyor mu? Evet dönüyor. Dikkat edersen hadisin sonunda yani bu Cibril hadisinin sonunda ne diyor? İhsandan, imandan falan bahsediyor ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam, iman, ihsan. Sonra hadisin sonunda ne diyor? "Harra Cibrilu etakum yuallimukum dinakum." İşte bu gelen ne kimdi? Cibril'di. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Bak bütün bu hepsinin üzerine yani bütün bu hepsinin ortak ismine ne isim verdi? Din ismi verdi. İman, ihsan ve imanı anlattı. Sonra buna ne dedi? din ismini ver. demek ki, din bu üç şeyin dışına çıkmaz. Tamam? Halbuki Cebrail Aleyhisselam, şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi size dininizi öğretmeye geldi. Hani dinimizi öğretme nerede? Ana baba ilikten mi bahsetmiyor? Nerede? Değil mi? Hadi namaz bahsediyor, namazın nasıl kılınacağından bahsetmiyor hadi. O mu ana adamı? İmandan, ihsandan ve İslam'dan bahsederken bütün Din bu üçüne döndüğü için Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam hepsine bu, bu din demiştir. Neden? Mesela Nebi Sallallahu Aleyhi hacca ne diyor? El-Haccü Arafa. Hac nedir? Arafattır. He, Hac Arafat mı sadece? Arafata çıkmak mı haç? E tavaf var. Değil mi? Safa-Merve arasında say var. İhram giyme var. Saçı kesme var. Mina'da geceleme var. E, dünya kadar şey var. Nasıl diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi El-Haccü Arafa. Hac Arafattır. Bir cüzün Külli bir değerin en önemli cüzlerinden bir tanesi zikredilir ve onunla kül kastedilir. Bu çoktur. Böyle çok bulursun. Bir şeyin bir sürü cüzü vardır. O cüzün kalbini tabiri caizse zikreder ve o cüzle bütün hepsini kastedebilir. Mesela İmam e, İmam Şafii'nin dediği gibi Asr Suresi hakkında ne diyor? لَوْمَا اَنزَلَ اللّٰهُ حُجَّةً عَلٰى خَلْقِهِ اِلَّا هَذِهِ سُورَةً Allah. Kullarına bu sureden yani asır suresinden başka bir hüccet indirmeseydi bu onlar için ne yeterdi? Yani halbuki asır suresi bize ne kadar şey anlatıyor ki? Hani asır suresinde namazın tarifi, nasıl namaz kılacağız, değil mi? Hüccet olarak yeterdi. dinde bir sürü şey var. Ama bu asır suresinin verdiği mesajlara bak, dinin hiçbir şey, hiçbir noktası asır suresinin dışına çıkmaz. Bak, din ya ameldir şey ya ilimdir. Ya bu ilimle amel etmektir, buna davet etmektir ve bu yolda sabretmektir. Dinden bir şey çıkar ki bunun dışına çıksın bu dört şeyin. Çıkmaz. İşte bu dört şey asır suresinde mevcut. Anlattığınız üzere ilk derste anlattık, ilk derslerde anlattık. Bir Tamam. O yüzden bak. Bundan dolayı diyoruz ki biz ahir. Müellif ola İslam, iman, ihsanı zikretmiştir. Sonra ibadet, duaların, ibadet çeşitlerini zikretmiştir. Ve minhu kelimesini kullanmıştır. Çünkü ihsandan sonra ve minhu yani bu bunlardan sonra bu tebi'idiyedir. Size ibadet çeşitlerini zikrediyorum. Yani hepsi neye döner? Bu üçüne döner. Tamam. Cibril hadisi de zaten e, buna delalet ediyor. İslamın, İslam'ın altında ne vardır? Rükünler vardır, şubeler vardır. Aynı şekilde imanın altında rükünler vardır ve şubeler vardır. Yani bazıları vardır ki Neden rükünler diye, şubeler diye ayırıyoruz? Şu sebepten dolayı bazı şeyler vardır ki imanın olmazsa olmazıdır. Değil mi? Bazı şeyler vardır ki İslam'ın olmazsa olmazıdır. Ama bazı şeyler vardır İslam'dan veya imandan şubedir ama olmazsa olmazı değildir. Mesela yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma gibi. Tamam mı? Ama ihsana gelince ihsan bir heyedir. Bir durumdur, bir şekildir. Yani bu... İslam ve imanı nasıl gerçekleştireceğinin bir kalıbıdır. Tamam mı? İhsan. O yüzden diyoruz ki iman, tekrarlıyorum İslam. Altında rükünler ve şubeler vardır. Şubeler bulundurmaktadır. Aynı şekilde iman da altında rükünler ve şubeler bulundurmaktadır. İhsan ise bir heyedir. Yani bu rükünler ve şubelerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, nasıl üst noktaya, Çıkacağının beyanıdır ihsan. Bunu da anladık inşallah. Sonra müellif ne dedi? Bu ibadet çeşitlerden minhu eddua, dua. Birinci dua. Şimdi bunları anlatalım bakayım. dua. Şimdi alimler ne yapıyor? Terati bu ilmi yani ilmi mevzuları, ilmi tertibatlara ayırma babından taksimatlara gidiyorlar. Bu taksimatlar hiçbir zaman daruri değildir. Zorunlu taksimat değildir. Yani illa yapman gereken veya dini taksimatla öğrenmek gerekir şeklinde değildir. Alimler bunu bu yüzden yapmamıştır. Yani bir insan mana olarak rububiyet, uluhiyet veya isim sıfat tevhidini bilsin ama tevhidin 3'e ayrıldığını bilmesin. Sorun değil pek. Mana olarak yeter ki bunu bilsin. Ama bu insan tevhid 3'e ayrılır, rubiyet, uluhiyet isim sıfat demek zorunda değil. Alimler bu tertibatları zikretmişlerdir ki bunlar... İşte bidat ehli bazı bidatlar çıkardıktan sonra ehli sünnet bunlara mecbur kalmıştır. Tabiri caizse. Bazı noktalarda mecbur kalmışlardır. Bunların örnekleri ileride gelecek. Yani Allah'ın mesela bir insan sıfatlarına inandıktan sonra zat-i sıfat, fiili i sıfat diyebilmesi olur. Sahabelerden de zaten böyle örnek yok. Ama bidat ehli bazı bidat ortaya koyunca kerem ehli bazı bidatlarını ortaya koyunca ehli sünnet bazı noktalarda taksimata gitmek zorunluluğunu, ihtiyacını hissetmişler. Bundan dolayı koymuşlar. Yoksa işte zevk olsun diye değil yani. Bunların hepsinin kendilerine göre kasıtları var ve bunların sebebi ileride gelecek. Biz niçin için Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını zatî sıfat veya fiilî sıfat diye anlatırken taksimata bölmek zorunda hissediyoruz kendimizi? Bunun sebepleri var. Tamam mı? Yoksa bir insan illa zatı sıfat fiili sıfat şeklinde ayırt edip de iman etmesine gerek yok. Allah'ın sıfatları vardır. Kendisine layık bir şekilde, şanına layık bir şekilde bu şekilde iman etsin. Bu ona yeter. Tamam mı? Ama biz madem ilim okuyoruz, valimler bunu ilmi tertibatlara bölmüşler ve bunun birçok sebebi var ki bu önce ilim talebesi bu tertibatları fık eder, tasavvur eder, bunların semereleri sebepleri ve bunlar üzerine bina e, bunlar üzerine itiraz olarak gelen işkalleri çözme adına bunlar ilmi tertibatlara ayrılmıştır. Bunların hepsinin semerlerini ileride göreceğiz. Bir gün bir şüphe gelecek, atıyorum. Bir şüphe gelecek mesela ileride ilimde artık böyle ilerledikten sonra bazı mesela temeller aldıktan sonra bazı şüpheler gelecek sana. Diyelim ki isim sıfatla alakalı bir mevzu. O şüpheyi önceden aldığın bu türlü kaydelerle taksimatlarla çok basit ve kolay şekilde çıkabileceksin. anlatabiliyor musun diyeceksin ki ha bu şüphe hangi kısma giriyor tamam Allah'ın zatı sıfatları var fiili sıfatları var ha o yüzden bu işgal işgal olmuyor tam gibilerinden bu ileride gelecek bunların örnekleri tamam şimdi alimler dua'yı ikiye ayırmışlar diyorlar ki dua un ibade ve dua mesele yani istek duası Ve ibadet duası şeklinde dileme duası dileyerek dua ve ibadet ederek dua şeklinde ikiye ayırmışlardı. Şimdi istek duasına işte yani muayyen bir şey isteyerek dua etmek işte. Ya Rabbi bana rızık ver. Allah'tan talep ediyorsun. Ya Rabbi bana rızık ver, evlat ver. Atabiliyor muyum? Vesaire. Bana cennetin nasip eyle vesaire. Bir de ibadet duası var ahi. Bu da tabiri caizse ibadet duası beden diliyle, vücut diliyle yani tam bu şekilde değil de istemek Allah'tan. Yani ne? Kişi namaz kılarak, zekat vererek, oruç tutarak ne yapıyor? Allah'tan cehennemden uzaklaşmasını kendisini cennete sokmasını istiyor. Yani yaptığı ibadet de dille bunu söylemiyor. Ama yaptığı ibadetin sebebi ne? Allah'tan hayır istemek. Tamam mı? Buna da ibadet duası diyoruz. Sonra müellif rahimeullah Havf diyor. Havf. El-Havfu. Bu ibadet çeşitlerinden diğeri de El-Havf. Korkmak. Şimdi bir kere korkmak ibadettir. Tamam. Korkmak ibadettir. Korkmak ibadet Ama dikkat et şimdi ahi bak. Allah Kur'an'da diyor ki فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz siz onlardan değil benden korkun. Tamam. Şimdi öncelikle bu korkunun ha, ibadet olduğunun delilidir. Doğru mu? Bu korkunun ibadet olduğunun delildir. Neden? Bütün ibadetler imandan bir nedir? Şubedir. Doğru mu? Bütün ibadetler imandan bir şubedir. Peki Allah'ın emrettiğini yerine getirmek nedir? İbadetin ta kendisidir. Peki Allah korkmayı emrediyor mu? Ediyor. Sen de korktuğun zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor musun? Evet. Otomatikmen ne yapmış oluyorsun? İbadet. Bu birinci delili. İkinci delili. Az önce okuduğum ayet. Felate kafuhum va kafuuni inkuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun. Kendisinden korkmasını, Sadece kendisinden korkmasını. Bak şimdi. Sadece kendisinden korkmasını. Emret emrettiği zaman Allah Azze ve Celle. Bunu neyin şartı olarak zikrediyor? İmanın şartı. Değil mi? Eğer mümin iseniz benden korkun. Korkmayın neyin şartı sayıyor? İmanın şartı. Otomatikmen ne olmuş oldu? Korku imandan olmuş oldu. Doğru mu? O zaman korku başlı başına bir ibadet. E peki bir insan neden babasından korktuğu zaman ibadet etmiş olmuyor? Buna ne cevap verirsin ahi? Veya mesela Musa Aleyhisselam ayette belirttiği gibi sabaha kadar kork korkudan titredi. Peygamberlerin de korktuğu var. Korkmaz, şifre, künet, He, şimdi bak ibadetin rükunları ibadet neyle ibadet olur? İbadet neyle ibadet olur? İçinde sevgi, korku ve tazim varsa. Hmm. Şimdi biz neden bir insan babasından korktuğu zaman babasına ibadet etmiyor? Tazim, e diyoruz da. Şeyhinden korktuğu zaman şeyhine ibadet ediyor diyoruz. Bu adam şeyhinden korktuğu zaman aynı anda şeyhini seviyor mu? Bırak sevmeyi tapıyor. Şeyhine tazim ettiği için korkuyor mu? Bak şimdi tasavvufçu bir insanın şeyhinden korkmasına tabii korku diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Babanın yani çocuğun babasından korkması neden ibadet değil? Çünkü içinde içinde bak şimdi kakaya sevgi var mı? Sevgi. Var. var. Babasına karşı tazim var mı? var. Ya şu mana tazim var, babasına saygı var, tazim var, hürmet var. Peki bak şimdi. Babasına tazim var. Babasına ne var? Korku da var mı? Var. Sevgi de var mı? Var. Bu adam neden babasına ibadet etmiş olmuyor bu adam, bu çocuk? Şimdi tasavvufcuya gelelim. Bunu hakkında tut. Dedi ki bak şimdi kardeşim bir şey ne nasıl ibadet olur? Allah'ın emrettiği herhangi bir şey veya nehyettiği herhangi bir şey korku Sevgi ve tazimle yapmak. Bunlar yoksa onu ibadet e, Denmez zaten. Tamam. tamam. Yani münafıklar. Neden münafıktı? Yani neden Allah katında kafirdi? Çünkü sevmiyorlardı yaptıkları ibadet. ibadet ediyorlardı. Zahiren gösteriyorlardı. Tazim de yoktu. Korku da yoktu. Tamam. Bunlarınki o yüzden ibadet olmadı. Bak şimdi. Diyoruz ki tasavvufçu bir insanın Şeyhine karşı korkusu ibadet. Biz diyoruz ki siz Allah'tan gayrısına ibadet ediyorsunuz. Bize ne diyorlar bunlar? Biz Allah'tan gayrısına ibadet etmiyoruz. Neden? Onlar ibadet mefhumunu nasıl değerlendiriyorlar? Dar bir mefhum olarak anlamışlar. İbadet sanki işte secde edeceğim, namaz kılcan zekat vereceğim, oruç edeceksin. ibadeti bunlardan anlıyorlar. Kalbi ibadetleri sanki bunun dışına çıkarıyorlar. O yüzden diyorlar ki ya biz ibadet etmiyoruz ki şaşırıyorlar. Siz bize nasıl ibadet ediyorsunuz diyorlar. Halbuki ibadetin mahiyetini bilseler çoğunu anlayacak ki Allah'tan gayrısında birçok ibadet ediyor bunlar. Bunlar şeklerine tevekkül ediyorlar. Bunlar şeklerine e, ibadet korkusu yapıyorlar. Bunlar şeklerine dua ediyorlar. Tevekkül ediyorlar, rahmet ediyorlar, rahmet ediyorlar, huşu duyuyorlar. Bunların onlarca yaptığı ibadet var Allah'tan gayrısına bu tasavvufçuların. Yok değil. Tamam. Şimdi bir insan ahi. İbadet niyetiyle şeyhine bak şimdi İslam'da yastığı böyle bak salıyorum ha yani tamam mı sırf böyle örnek vermek şimdi benim elimde ne var şu yastığı aldım ben şimdi şu yastığı attım bak havada 3-4 takla attı yakaldım tamam mı bu yastığı. İslam'da böyle bir ibadet var mı Allah'ın emrettiği veya nehyettiği yok. yok değil mi peki ben bunu ibadete dönüştürebilir miyim Allah katına dönüştüremem ama bunu başkasına karşı ibadet niyetiyle yapsam ibadet etmiş olur muyum ana? Olurum ona. Dinde yok böyle bir ibadet ama ben ona ibadet etmiş olurum bir şehe. Ben havada yastık atmayı o şehe tazim olsun diye, o şehten korkmak olsun diye ve o şehi bak şimdi, o şehi sevdiğim için, yani sevdiğim için ama nasıl bir sevgi? Tabii sevgi değil. Dini değer sevgisi, değer verme sevgisi, yüceltme sevgisi. Korktuğum için ve tazim ettiğim için bunu ibadet niyetiyle bu yastığı havaya atsam ne olur? Şirk işlemiş olurum. Ama bir çocuğu evlendirmek için bu yastığı havayatsam, olur, olur mu? Olmaz. Şimdi bak, bunlar çok ince dakik noktalardır. Bunları yakalamak çok önemli. Adam diyor ki sen bu devlete itaat ediyorsun. Şirk koştun. Şirk koştun diyorlar şimdi mesela. Birisi selefi iddia et, et, selefi olduğunu iddia eden, sünnet olduğunu iddia eden böyle insanlar yok mu? Sen diyor şirk koşuyorsun itaat ettiğin zaman. Peki ben. Allah'a itaat ederken bir şeriat ülkesindeyim işte benim kafamı kesecekler veya işte beni sürecekler vesaire. Bundan dolayı ben Allah'a ibadet itaat ediyormuş gibi görünsem, namaz vesaire kılsam buna se içinde sevgi yoksa veya korku yoksa yok veya tazim yoksa Allah'a itaat etmiş olur muyum? Allah katında olma. Ha. Eğer o yüzden bir insan karşı tarafa itaat ediyorsa onun sırf onu zorladı diye ...veya çeşitli sebeplerden dolayı... ...o ona itaat etmiş olmaz. Ve onun o itaatine ibadet denmez. Tamam? tamam O itaatine ibadet denmez. İşte bunlar hahamlarını... ...işte bunlar neyi başarı tüyü açan kızlar... ...ne yapıyorlarmış? Alimlerine ne yapıyorlar? İlah ediyorlar. Neden? E, itaat öyle. ediyorlar. Helali haramda, harama helalde. Yani bunlar hepsi ince dakik. Bunların bütün tavsili mevzuları için... İnce noktası. Hepsi kitab-ı tevhide gelecek. Bu bir basamaktır usulü kitab-ı tevhide. Şimdi mevzumuza dönüyoruz. Bak şunun Bir insan takla atarsa şeyhinin önünde ama taklayı ibadet niyetiyle yaparsa doğru mu? İbadet niyetiyle yaparsa ve içinde korku sevgi ve tazim bulunursa bu adam ona ibadet etmiş midir? Etmiştir. La şek. Şü Şeksiz şüphesiz. Tasavvufçularda bile bu kabuldür yani. Onlar işin özünü anlamıyor. O ayrı. Bunda ihtilaf eden hiç ümmette kimse olmaz. Tamam mı? Bu dinin kendisi. Bütün naslar buna delalet eder. Tamam mı? Halbuki yastık, yuvarlamak, takla atmak diye bir ibadet yok. Ama sen onu ibadetleştirirsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu anladık. O zaman işkale geri dönüyorum. Bir çocuk Babasından korktuğu zaman. Aynı anda babasını seviyor mu? Babasını sever. O an korkuyor ondan. Mesela babası sofayla geliyor veya işte dersini çalışmazsan dayak yiyeceksin. Bu adamın babasına tazimi de var. Değil mi? Bayramlarda geliyor babasının elini öpüyor vesaire. Babası bir şey söylediği zaman hürmet gösteriyor. Mesela bazı yerlerde sofa babadan önce oturmak tazim de var. Aynı anda babadan korku da var. Aynı anda ne de var ahi? Sev. Sevgi de var. Bu, bu çocuk neden ibadet etmiş olmuyor da tasavvufçu ibadet etmiş oluyor? Bak şimdi. Tasavvufçunun şeyhini sevmesi. Dikkat et şimdi. Tabi sevgi mi? Yoksa arzi bir sevgi mi? Bir sevgi, tabii. bir sevgi. Yani tabi şeyhi olmadan önce, onu tanımadan önce sevmiyordu. Yani onu sevmesi bir tabi bir sevgi mi? Yoksa dini bir yücel, yüceliğini gördüğü için mi seviyor? Ha. Birinci fark bu. İki, korktuğu zaman babasından korkusu tabi bir korku mu adamın? Yoksa e, işte onun değeri işte bana zahiren zarar verir hani manevi olarak bana zarar verir şeklindeki korku mu? Çocuğun babasından korkusu. Tabi korku. Tasavvufçunun değil mi? Adam şeyhi Amerika'da buradan korkuyor. Tanımadan önce babasını korkuyor muydu? Şeyhini korkuyor muydu şeyhini tanımadan önce? Tanımadığın insandan ne korkacağım? Değil mi? Tanımıyorsun bir kere, yani korkma diye bir şey söz konusu olamaz. Ne zaman ki girdin, Şeyh'in seni günde elli kere takip eder, yüz kere seni görüyor vesaire. Senin korkman Şeyhinden tabii korkumu ibadet korkusunu kalbi korkumu. Yani kalbi korkudan kastım şu: tabii korkumu yoksa e, tasarruf edebilme, yani Şeyh'in tasarrufta senin hakkında tasarrufta bulunabilmek korkusumu. İkinci fark. Peki, bak şimdi bakayım. Senin babanı yaptığın tazim. İşte bu Allah katında çok değerli tazim edilmesi gereken bir varlık bu mu? Yoksa e, tabii mi? Çocuğun babasına karşı tabii. Şeyhine karşı o adamın tabii değil. Arasında hepsi bu farklar var. Anladın mı? Şimdi bak o yüzden bunlar çok ilmi dakik noktalar. Buraya çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bu ibadet çeşitlerinin hepsine böyle değineceğiz. Hepsi başlı başına dehşet bir şey yani. Bir e, ince nokta içerir. Tamam mı? Anladık burayı? Anlıyoruz. Şimdi bak haki. Bir insan aslandan korksa. Bu insanı biz neden tekfir etmiyoruz? Şimdi bunu anlat. Soru sordu. Çünkü tabii bir korku aslanın... Şimdi Allah şart koşuyor. imanın şartını koşuyor. Onlardan korkmayın. Benden korkun mu üminseniz? Şimdi bizim biz nelere cem etmek zorundayız? Hı? Neyi cem etmek zorundayız? Nasları cem etmek zorundayız ki anlayacağız. Bak şimdi. Dedik ki şöyle şöyle şöyle olursa o zaman ibadet olur. Şöyle şöyle olmazsa ibadet olmaz. Yani içinde korku olacak, tazim olacak, sevgi olacak. Ne diyor onlar? Onlar Rabbinden korkarak ve umarak ibadet ederler. Ha? Allah şartı koştu mu? Neyi? Sevgiyi umma ve korkuyor. Ha demek ki bak şimdi. Bu şartları... İbadetin bu rükünlerini getiren alimler kafasından getirmez. Bunların hepsi dinin naslarından istimbal, istimbat, istihraç, istidlal edilmiş mevzulardır. Tevhidin derinlemesine, meseleleri, iş, iş içinde bulunan işgali çözme adına meseleyi tahkik etmede ince dikkat, tasavvur isteyen bir mevzu bunların hepsi. O yüzden alimlere biz ne diyoruz? Sen eğer ne zamanki alimlere dönmezsen, selefin fehmine dönmezsen, kafana göre nastırı okursan, helak yoluna girmişsindir. Ne zaman helak olacağın, hangi mevzularda helak olacağın Allah'ın kaderinde tayin edilmiştir Allahu u Alem'e. Yok ben, menhecim bozuk da benim ne hatam var? Beni ilgilendirmez ki. Ben derim ki şu menhec bozuk. Ondan sonra seni mi takip edeceğim senin hatanlar var? Beni o mu ilgilendirir? Yoksa ben, bak bu batıl menhec'tir. Ona girirsen sen hata yaparsın, bunu anlatmak mıdır? Yoksa tamam bu adam menhece girdi, bu atıl menhece, bir de anlatayım bakayım acaba ne hataları var, bir de onu araştırmayayım. İşim gücüm yok, milletin peşinden mi koşacağız? Şimdi bu çok yanlış bir cümledir ahi. İyi, benim menhecim yanlış da, bak şimdi, benim ne hatam var? Benim usulüm yanlış da ne hatam var? Ya ben Allah aşkına senin peşinden mi koşayım? Seni mi araştırayım yani? Acaba bunun ne hatası var bulayım? İyi onu buldum, sonra Mehmet'e geçeyim. Mehmet'in ne hatası var? Onun da usulde hatası vardı ya. Onu bitirdim. Ali ola ömrüm biten insanlar bitmez. Böyle mi uğraşacağım? Beni o ilgilendirmez. Ben dedim ki, bak bu usul batıl. Atıyorum, kıyası sen inkar edersen batıl bu usul. Haramı da helal yaparsın, Helali de haram yaparsın. İcma'yı inkar edersen haramı da helal yaparsın, Helali de haram yaparsın. E, neyi yapmışım bana ne? Ya bu mu ilgilendirecek beni? Değil mi? Bu mu ilgilendirecek? Yani acaba iyi ben her icmayı inkar eden her bir sahibi usulü inkar edenin peşinden koşayım acaba neyi haram yapmış neyi helal yapmış ve nitekim de görüyoruz her gün bir şeyler çıkıyor işte bir yanlış fikir çıkıyor ortaya görüyoruz bunları yani o yüzden ahi selefin fehminden menhecinden ayrıldığın zaman nasları kafana göre okuduğun zaman her mevzuda alime dönmediğin zaman meseleleri fukh edemezsin sonra bağırıp çağırıp durursun işte tekfircilere tasavvurçuları şunları bunlara niçin böyle anlıyorlar nasları Vallahi sen hakkını vererek anlatmış mısın? Orası meçhulü ki. Sen kendinde bul bir önce hatayı. Sen adama dersen ki, ya Kur'an sünnet var işte. Adam tabi diyecek ki, sen benim şeyhimden daha iyi anlayacaksın. E doğru diyor adam. Sen onun şeyhimden daha mı anlayacaksın. Arapça bilmiyorum ki. Kur'an tecrütle okuyamıyorsun ki. Onun şeyhimden daha mı anlayacaksın bunu yani. Sen işte tercüme, eşhari matürlilerin tercümesini takvil ederek ümmetin önüne ilim koyuyorsun. Ya bak bu harida hadis var. Müslim'de hadis var. İşte Ebu Ebanife böyle demiş ama koskoca hadis var işte ya Bukari'de. E şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Bu doğru bir laf. Bunu tasavvuşlar söylemiyor ki. Tasavvuşlardan önce bunun aslı dinde var ya. Bizim selefimizde var yani. Hocası olmayan helak olur. Şeyh'ten maksat bu tasavvuf şeyhı niye anlıyoruz ki biz? Şeyh'ten maksat nedir? Allah Kur'an'da demiyor mu? ilim ehline sorun bilmiyorsanız. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Senin bilen arkadaşın, bilen hocan yoksa kime soracaksın? Ha? Sokak sokak gezecen kim biliyor diye. Tabii ki şeyh olmayanın şeyh şeytandır. Şeyh olmasa şeyhın nasıl şeytan olacaksın? işin içinden çıkamadığın zaman o çıkamama işi kimden? Şeytandan, vesveselerinden. Al sana şeyhın oldu işte. Sonra kafana göre iştahat edip koyacaksın önüne. Al sana şeyhın şeytan oldu. O yüzden bu kaydı sahiptir. Şeyh olmayan şeyh şeytandır. Evet. Şimdi burayı da anladık mı? Evet. Kaç dakika oldu ders? Bir saat olmuş valla. Ben göya haftan sonra reca, tevekkül, rahbet, rahbet ve huşuya kadar gelecektim. Ta Kaç tanesini işledik? Bir tane, iki tanesini işledik. Kav. Üç tanesini işledik. İşte neyi anlattık? İslam, iman, ihsanı kısaca anlattık, ibaret anlattık. Dua ve havufu anlattık. Bu kadar. Ee, o zaman kalını. Diğer dersi bırakalım? Bir saat oldu mu? Hı? Fazla uzattık mı? Yani ağır oluyor. Tamam. Bir saat oldu. Burada bırakalım inşallah. Burayı anladık Akhi. Sen bana kısaca bir anlat bakalım. Şeyh ile yani kişinin şeyhten korkması neden ibadet? Ee, aynı insanın babasından korkma, korkması neden ibadet değil? Veya, zaman... veya aramızda ateşten korkmayan var mı ben öyle bir insan tanımıyorum ben şahsen korkuyorum sen evet. korkuyorsun Tabii biz de korkuyoruz demek ki bir şeylerden Hı -hı. güzel korkuyoruz bunlardan Allah da benden kork. Allah ko kendisinden korkmasını emrediyor hatta Allah birçok ayette kendisinden korkanları övüyor mu değil mi onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar gerçi o haş şekerimesiyle geliyor önemli değil Tamam, mefhum aynı yani. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar vesaire değil mi? Bak Allah övgü sıyakında zikrediyor bunu. Bak Allah hep kendisinden korkmayı övmüş. Demek ki korku ibadet. Bunu zaten ispatladık. Korku ibadetse bir insan nasıl neden babasından korktuğu zaman kafir oluyor? Ve Musa aleyhisselam'ı öldürdüğünde neden korkuyor, tabaka kadar titriyor neden kafir olmuyor? Yok, tabii bir korkudan hmm. ibadet Bak, olduğu için. Demek ki ibadetin rükünleri var içinde. Seveceksin, tazim edeceksin ve korku bunların hepsi ibadette olacak. E bu adam babasından korkan insan babasını seviyor, babasından korkuyor ve babasına tazimi de var. Ama yine kafir olmuyor. Bu üç şey oldu. Çünkü tazim tabi tazim. Hani babası kafir bile olsa adam hürmet gösteriyor değil mi bazı noktalarda? Evet. Ama onun kafirliğine mi? Dinsizliğine mi? Yoksa tabi bir işte bu benim babamdır. Ha? Yine babası kafir bile olsa seviyor değil mi tabii. insan? Ama dini sevgi mi? Dini sevdi, dini sevdi. Ha, o zaman bütün bunlar ne işaret ediyor? Yani bu insanın babasına tazimi tabi tazim. Korkusu tabi korku. He? Sevgisi, tabii. Sevgisi. Yani bir adamdan korkarken babasından ya bu babam değerli de Allah katında değerli de yüce bir insan da o yüzden seviyorum değil. Arizi bir sevgi değil. Çünkü o babası kafir bile olsa sevecek adamını. Yani kalbinden bazı şeyleri atamayacak bazı duyguları. Tabii. Atabiliyor muyum? He. Atamayacak bazı duyguları. Yani ne, ne i Asalem atabildi mi amcasının sevgisini? Öldükten sonra bile şefaat etti ya. Azap ondan hafiflesin diye. Bak atamadı. E şimdi nebi Hasile'nin sevgisine ibadet sevgisi mi diyeceğiz? E tabi sevgisi. Ama şeyh de böyle mi? Şeyh'i tanımadan önce seviyor muydu? Tanımadığın insanı nereden bileceksin? Korkuyor muydu? Yok. Ama ne zamanki tasavvufa girdi ondan korkmaya başladı. Ona dini korkandı. Yani adam kabri ölse bile şeyh'i korkuyor ondan. O zaman bu tabi korku olmadığının alameti. Şeyh'in tanımadan önce tazim göstermiyordu. Tanıdıktan sonra tazim göstermeye başladı. Demek ki tabi değil. Fıtrattan hani gelmiyor. En baştan gelmiyor. Tabi değil. Arzi bir kork tazim. Korku. Yine arzi bir sevgi. Ve dini hepsi bunların. O yüzden onun yaptığı ibadet, onun yaptığı ibadet değil. Tamam Onun yaptığı ibadet, onun yaptığı ibadet değil. Bir insan kabrinin önünde secde etse. Hükmü nedir? Belki o adam bu muhtemel midir o adam? O adam. Secdeyi Allah için ediyor ama o kabir olan bölgeyi mübarek bir yer görüyor. Teberrük. Teberrin aslen hükmü nedir? Küçük şirk. Bunda icma var. Bunda kimse mukarbet etmez. Cahilden başka. Tamam. Benim bildiğim Tekfir eden insanların bile hemen hemen hepsi istisnasız. Ben, ben farklı görmedim onlar bile küçük şirk diyor teberri. Şimdi o adam o mekanda teberrüken kılıyordur ama secdeyi kime yapıyordur? Allah'a. Allah bu insana ne dersin? Bu insanın yaptığı küçük şirktir. Teberrü küçük şirk. Ama bu insan secdeyi dil kabirinin yanında bizzat mescitte kıbleye dönüp ama niyeti şeyh içinse? Ha. Bunların hepsi ince dakikistler. O yüzden Şeyh Bazın da verdiği fetva. Bir insan kabrin etrafında tavaf ediyorsa o insana tekfir edemezsin. Ta ki kastını bilinceye kadar. Soracaksın o adama. O adam eğer tavafı kabirdeki için ediyorsa bu insan ne yapmıştır? İbadet. Ama tavafı Allah için ediyor. Diyor ki ben bu kabir mübarek bir yer. Bu dinde tavaf etmek var. Ben bu tavafı Allah için yapayım. Ama burada tavaf etmek dinden olduğu için burada burada yapayım bu tavafını. Bu insanın hükmü ne? Küçük küfür. Tamam. Bunda zaten kimsenin mukarefet edeceği diye bir şey söz konusu değil. Tamam. Burayı anladık inşallah. Var mı bir işgal? İyi. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam ederiz. Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve aliyye